Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenabı, taala Hak, Teala Ta ve Tekaddesi Hazretleri, dünyada ve ahirette sizleri sevindirsin, aziz ve bahtiyar eylesin. Bugünden sonra, bir dahaki cumaya gelmeden önce çok büyük bir olay ile karşılaşıyoruz. Ramazan ayı 11 ayın sultanı Ramazan Perşembe günü geliyor ve Perşembe günü biz oruç tutmuş oluyoruz. Çarşamba gününden teravih namazını kılıp, çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede Sahura kalkıp teravihten sonra Perşembe günü oruçlu oluyoruz. Bir ay Cuma'ya artık Ramazan ayının ilk Cuma'sını kılmış olacağız. Allah sağlık afiyetle eriştirsin. Ve bu güzel aydan istifade etmeyi nasip eylesin. Tabi Ramazan'dan önce ben bu konuşmayı yapmış olduğum için acaba ne söyleyebilirim Ramazan'dan önce ikaz ve ihtar bakımından değer taşıyan ne söyleyebilirim kardeşlerime diye düşündüm. Bir kere e, lütfen e, kardeşlerimiz Ramazan gelinceye kadar e, Ramazan'la ilgili kitapları veyahut hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında Ramazan'la ilgili bölümleri okusunlar, Ramazan'a hazırlıklı girmiş olsunlar. Bilerek, şuurlu ve incelikleri kavramış, öğrenmiş olarak girsinler. Çünkü bilerek yaptığı zaman insan adabına usulüne erkanına uyduğu zaman bu güzel aydan azami istifadeyi yapar. Allahu Teala Hazretleri bütün ömrümüzü, bütün faaliyetlerimizi adabına erkanına uygun rızasına efendim yönelik rızasını kazanmaya vesile olacak mükemmellikte yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ben de bu münasebetle tabi siz okuyacaksınız. E bu arada Ramazan gelinceye kadar Ramazan'a bu güzel ayın ibadetleri nasıl olacaksa, incelikleri nelerse onları öğrenmeye çalışacaksınız. Ama ben size 3 hadis-i şerif okumak istiyorum Ramazan'la ilgili. Birinci hadis-i şerif şöyle, An-ibadetteb-nissamiti enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale yevmen ve hadarana Ramazanu etakum Ramazanu. Şehrü mübarek, mü, mü, bereketin. Yevşerkumullahu fihi feyunzilur ve yahuddul khataya ve fi yestecibu fihi ed-duaa. Yenzurullahu taala ila tenafusikum fihi feveybahi bikum min sevkema hadis alimi taberani kitabında rivayet etmiş ravileri güvenilir kimselerdir diye buyurmuş kaydetmiş übadetübnüs samit radıyallahu ahten rivayet edildiğine göre peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ramazan geldiği zaman hitap etmiş buyurmuş ki ümmetine etakım ramadanu ramazan geldi demek ki ilk günlerinde konuşmuş geldi dediğine göre geliyor demiyor gelmiş buyuruyor demek ki geldiği gün ve hadarana Ramazan sözü de ravinin gösteriyor Ramazan bize gelmişken böyle buyurdu demesinden Ramazan'ın ilk günlerinde söylemiş demek ki ey takım Ramazan Ramazan geldi şehri bereketin Ramazan nasıl bir ay bereket ayı yani efendim zamanın bereketlendiği Efendim ibadetlerin sevaplarının bereketlendiği, evin bereketlendiği, sofraların bereketlendiği, efendim dükkanların kasaların bereketlendiği, keselerin bereketlendiği, her şeyin güzelleştiği bir manevi güzel efendim zaman dilimi mübarek bir ay. Yaşa kullallahu fihi. Bu ayın içinde Cenab-ı Hak sizi efendim kuşatır. Kaş yeder, kaplar örter. Yani sarıl, sarıp sarmalar, kuşatır. Efendim, e, tabii e, kaşıya, yağışa efendim örtmek demek. E, fe yün rahme ve rahmet indirir. Rahmeti indirir. Cenab-ı Hak kullarına teveccüh buyuruyor. Efendim ve rahmetini indiriyor. Tabii Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmak çok büyük bir olay bu ayın hürmetine, bu zamanın bereketine bunu lütfediyor ve yahutdu yahutdu hat, hataya hatta yahutdu koymak e, demek hataları günahları affeder, bir kenara koyar, döker efendim yaprakların döküldüğü gibi ağaçtan efendim Cenab-ı Hak kulu günahlardan eder, temizler ve esiciyi bu fihi dua ve bu ayda duayı kabul eder o kadar ihtiyacımız var ki o kadar çok şeylere muhtaçıyız ki o kadar çok dua etmeliyiz ki dua biliyorsunuz ibadettir ibadetin hasıdır, özüdür, ilidir çok şeylere dua etmemiz lazım kendimize, ülkemize efendim çevremize Müslüman kardeşlerimize yakınlarımıza, dostlarımıza efendim e, e, nadanlara efendim e, yarana yani bilene bilmeyene bilip cahillik edene dost olup da efendim e, kuyumuzu kazana efendim düşman olup da efendim mezarımızı kazana karşı efendim şey yapılacak çok dua var. Dua da ibadet ve mühim olan tabii duanın kabul olması. Cenab-ı Hak bu ayda duayı kabul eder. Oruçlunun duasını kabul eder. Ne kadar güzel bir fırsat doğuyor. İnşallahu Teala İla tenafu sekum fihi. Cenab-ı Hak Taala ve takat hazretleri bu ayda sizin efendim gayretinize, böyle ibadete şevk ile koşuşmanıza, efendim birbirinizle efendim böyle e, etkilenerek yarışırcasına efendim ibadet yarışına girişmenize nazar eyler Cenab-ı Hak ve yubahi bütün bütün melaiketehu ve sizinle meleklerine övünür. Bak kullarıma efendim diye artık e, ne buyurursa bu kullarım şehvetlerini bıraktılar, yemeklerini bıraktılar, içmelerini bıraktılar. Efendim bilerek kendilerini efendim bunlardan mahrum ediyorlar benim rızam için. Tabi bunun çok faydaları var. Çok faydaları var. Orucun o kadar çok kıymeti, o kadar çok Maddi ve sıhhi faydaları var ki, o kadar çok ailevi, içtimai faydaları var ki, o kadar çok bedeni, ruhi faydaları, akli faydaları var ki, saya, saya, saya, efendim, saatler geçer ama e, faydalar bitmez. O kadar çok, efendim, ama e, Cenab-ı gene bu oruç tutanların, bu oruçtaki gayretlerine, şevklerine, yarışlarına birbirleriyle adeta, cevap yarışına girişmelerine nazar eyler. Efendim ve meleklerine efendim övünür. Över. İftihar eder. Mübahat eyler. Feeddüllâhe min enfusikum hayra. O halde siz de efendim bu ayda e, siz de Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerinizi yerine getiriniz efendim e, siz de Allah'a karşı efendim ha, e, hayırlı ibadetler yaparak hayırlı kulluk yaparak efendim kulluk borcunuzu eda ediniz. E, çünkü Cenab-ı Hak bu kadar lütfediyor bu kadar efendim ediyor, lütfeyliyor efendim meleklerine övüyor o halde siz de kulluk şeyinizi vazifelerinizi Cenab-ı Hakk'a karşı eda eyleyiniz, ödeyiniz eddu, efendim ödeyiniz mayrasılamız. Sonra e, e, buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fe inne şakiyye men hurime fihi rahmetallahi azze ve celle şimdi insanlar bir, Allah'a muti olup Allah yolda yürüyen insanlar bunlara Said deniliyor. Saadet ehli ama bizim anladığımız mutluluk böyle bir şeyden sevinmek mutluluk manası değil. Ee, Allah'ın istediği yolda yürüyen, sırat-ı müstakimde yürüyen efendim itaatli kullar demek. Ee, said bu. Çünkü gerçekten de böyle hareket edince tabii dünya ve ayrı saadetine eriyor. Onun için böyle doğru yolda dos Müslüman olarak gidene sait derler. Günahlara dalıp asi, mücrim olanlara da şakî derler. E, çoğulu şefinin eş, eşkıya geliyor. Saitin şu eda geliyor. Efendim, e, sait saadet maslarından. Efendim, şakî Şakavet efendim maslarından. E, yani eğer bir kimse e, burada Cenab-ı Hakk'a bu ayda vazifelerini yapmıyorsa, kulluk görevini güzel yapmıyorsa efendim e, o kimseye şakı diyoruz. Efendim men hurime fihi rahmetullahi azze ve celle. Pek aziz olan son derece aziz, son derece e, izzet sahibi, sonsuz derece izze, derecesiz, sonsuz izzet sahibi, sonsuz celal sahibi e, Allahü Teala Hazretlerinin rahmetinden bir kimse bu ayda eremmişse mahrum kalmışsa işte o şakidir. Asıl şakiy olur. Peki <gülüyor> ne şakiyem? Ben huriyem, fihi rahmetallah. Asıl şakiy işte, asıl eşkıya, asıl şakavet ehli, asıl bahsız, asıl mücülim bu aydan istifade edemeyendir buyuruyor. Bu çok önemli. Bu aydan istifade etmeye, bu ayda şakiy sınıfından olmamaya gayret etmek lazım. Tabii geçtiğimiz şaban ayının... 14'ünü 15'ine bağlayan gece. ...said mi, şaki mı bir insan... ...efendim o zaman asıl dua edecekti... ...aman ya Rabbi benim adımı... ...şakiler defterine yazmışsan... ...sil oradan... ...saidler defterine kaydet... ...ben sana asim-i bir yıl geçirmeyeyim... ...önümüzdeki Şaban'a kadar... ...sana itaatli güzel bir ömür geçireyim diye... ...dua edilecekti... ...tabii Recep'ler geçiyor... ...Şaban'lar geçiyor... ...Ragayb'ler geçiyor... ...Berat'lar geçiyor... ...istifade eden ediyor... ...edemeyen edemiyor... Ama asıl Ramazan'dan eli boş çıkıyorsa bir insan işte asıl Allah'ın e, rahmetine eremeyen o kişiler asıl şaki onlardır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için çok önem veriyorum. Çok önemli olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ayda efendim e, mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ermek füzasını kazanmak için çok büyük gayret göstermeliyiz. İkinci hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Bezzaz, Beyhaki efendi rivayet etmişler. Efendim, Ebu Şeyh rivayet etmiş, İbni İfran rivayet etmiş. de var, diğer kaynaklarda var. Bu ikinci hadis-i şerifin metnini okuyorum. An Hureyre'te kal. Ebu Hüreyre te Ebu radıyallahu ahden rivayet olunmuş ki, Kâbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki ruh tiyat ümmeti, beş eşselliğin fi Ramazan. Ümmetime Ramazanda beş tane özellik, beş tane ikram, beş tane ilahi lütuf bahsedildi. Lem yutahün ne ümmetin kablahın? Daha önce geçmiş olan. Efendim ümmetlerin daha önceki peygamberlere tabi milletlere verilmemiş olan beş tane büyük müstesna hediye, ikram bu ayda müminlere, ümmeti muhammede, peygamber efendimizin ümmetine cenab Hak verdi. Bir, halufu femis-saimi atyabu indallahi mirrihil misk. Oruçluyu Allah seviyor. Bir de oruçlu tabii ağzı boş olunca fırçalayamıyor da. Öğleden sonra misvaklamak, zaten macunla fırçalamak doğru değil. Ramazan'da bunu da hatırlatmış olalım. Misfaklanma da öğleye kadar olabiliyor. Misvakta macun falan yok. Sadece dişin efendim fırçalanması olayı var. E, macunsuz fırçalama da misvaklanma gibi olabilir ama macun olmaz oruçluyken. Çünkü o bir maddedir ağızdan içeriye. Efendim lezzeti, tadı, e, damlası vesaire gittiği zaman oruç bozulur. O olmaz. Oruç, ama öğleden sonra şey de olmuyor. Efendim e, Misvaklanmak da mekruh oluyor. Ağzı tabi kuru olduğu için, boş olduğu için bir şey yemediği için kurur ve e, tabi oradaki e, bakterilerin e, efendim faaliyetinden, maddelerin çözümlenmesinden, e, dişlerin arasındaki bulaşıklar Efendim, çık çıkamayan efendim, şeylerin tabii ağızda bir koku acılaşma bir şey olur. Efendim buna haluf deniliyor. Yani bir çeşit e, koku bu ama daha hoş koku. Yani böyle insan yaklaşsa efendim koku nahoş. Nahoş ama bize göre e, tatsız bir koku ama Cenab-ı Hakk'ın indinde oruçlunun kokusu misk kokusundan ...daha hoştur. Atiyeb, daha tayyip, daha hoş demek... ...daha güzeldir. Mis kokusundan daha güzeldir. Yani Cenab-ı Hak onu güzel kabul ediyor... ...ve güzel olarak değerlendiriyor... ...ve kulun, o aç... ...oruçlu kulunun ağzının... ...o çirkin kokusunu seviyor. Yani çirkin... ...artık diyemeyeceğiz... ...o oruçtan dolayı olmuş bir durum olduğu için... ...o koku, mis kokusundan... ...daha kıymetli bir koku efendim oluyor Cenabı hakkın indinde. E, halbuki İslam dini temizliği emrediyor. Efendim tırnakları kesmeyi, kılları izale etmeyi, efendim koltuk altlarında vesairede efendim bilmem sünnet olmayı emrediyor. Efendim yıkanmayı guslü emrediyor, abdest almayı emrediyor güzel koku sürmek sünnet. Peygamber Efendimiz sürdüğü için biz de güzel kokular sürüyoruz. Yıkanıyoruz, taranıyoruz, donanıyoruz. Ama yani güzel kokuyu seviyor melekler. Camiye giderken güzel kokular sürünmek lazım. Ama oruçlunun ağzının o kokusu Allah dinlemek kokusundan daha kıymetli. Bu bir şey. E paye. Bir özellik bizim ümmetimize Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Sonra ve testağfirullahul hita ruhta yeftıru efendim bu ayda oruç tutan Ümmet-i Muhammed'in efendimizin abidlerine oruçlularına denizdeki balıklar evve istiğfar eder yani niye denizdeki balıklar buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani biz karada yaşıyoruz toprakta yaşıyoruz. Yani bizden uzakta ayrı bir alem olan deniz, derya alemindeki balıkların bizimle bir, doğrudan dolayı bir menfaat ilişkisi de yok. Hani çevremizde kuzu, koyun, tavuk, horoz, bakıyoruz, zaman veriyoruz, tane veriyoruz, besliyoruz, efendim vesaire. Hani öyle bir durum da yok. Ama denizdeki balıklar bile affet ya Rabbi bu oruçluları diye dua eder. Bu bir özellik. Yani ...sudaki balıklar bile bizi sevmeye başlıyor... ...bizim tarafımızdan oluyor... ...ve bizim için Cenab-ı Hak'tan af-ı gidiyor... ...yani sudaki balıklar... ...e peki havadaki kuşlar... ...başka şeyler... ...yani Allahu Alem... ...bütün e, varlıklar... ...oruçluya dua ediyor... ...bu onun hatta denizdeki balıklar gibi... ...bir mana olmalı... İftar edinceye kadar oruçluya... ...affet Ya Rabbi bunu diye dua eder... ...melekler de dua eder balıklarda dua eder, her şey, oruçluyu seviyor. Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu ve pek aziz, pek celil olan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her gün cenneti süsler. Namazan dolayısıyla ilahi lütuflarıyla cenneti, zaten güzeller güzeli olan cenneti, daha kim bilir ne türlü güzelliklerle ayrıca Ramazan bereketine süsler. Sun sonra buyurur ki yuşiku ivadiye salihun muhtemeldir ki salih kullarım yulku anhumul meûnetü veya ileke belki dünya meşakkatleri sıkıntıları üzerlerinden alınır da belki sana gelirler de ey cennetim kavuşurlar diye cennet oruçlular için süslenir. Allah'ın emriyle Cenab-ı Hak süsler efendim cennetini belki salih kullarım gelirler diye. Tabi salih kullarından Ramazan içinde vefat edenler de olur. Ramazandan sonrakiler de olur ama o cennetin o salih kullar için süslendiğini Allah tarafından tezyin edildiği özel efendim ikramlarla güzelliklerle güzelleştirildiği Ramazan'a mahsus güzelliklerle belirtiliyor sonra ve tusaffeduhihim meredetüş şeyatîn, şeytanların reisleri azılıları, azgınları şiddetlileri zincirlere vurulur Ramazan'da serbest olsalar ne muzurluklar yapacaklar onlar böyle zincirlere, bukağılara halkalara, kelepçelere vurulur, bağlanır Peray yaklusu fihi ila makanu yaklusu ne ilehi fi gayrihi başka aylarda yapabildikleri şeytanlıkları insanlara e, musallat olup da yaptıkları ayartmaları, kandırmaları bu ayda yapamazlar. Yani bağlandıkları için zincirlere, demirlere, halkalara ben dedirdikleri için elleri ayakları yaptıkları faaliyetleri yapmaya imkan kullarım gelir diye dünya meşakkatleri üzerinden kaldırılır da gelirler diye, kavuşurlar diye. Sonra şeytanların, azılılarının ileri gelenlerinin bağlanması, diğer aylardaki serbestliklerinin ellerinden alınması, diğer aylarda yapabildiklerini bu ayda yapamamaları, son gecede de bağışlanmaları, beş tane. Ve bu son gece meselesinde sahabi kiramdan sormuşlar ki kıyda ya Resulallah ehiye leyletül kadir yani bu son gece kadir gecesi mi ki mağfiret olunuyor bunlar. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kale la velakinel amile innema yuvaffa ecruhu hiza kada amelehu hayır kadir gecesi değil ama bir işçi bir işte çalıştığı zaman ecrini işini bitirdiği zaman alır. Ramazan'ın da son günü artık oruç bitti ertesi gün bayrağı namazı kılınacak. Bitti. Ramazan'da ibadet edenler sanki para kazanmak için çalışan işçiler gibi, ücretliler gibi bildiriyor Peygamber Efendimiz. Nasıl onlar işi bittiği zaman paralarını alırlarsa anındaki teri daha kurumadan işçiye akşam ücretini vermek Efendimiz'in tavsiyesi. Önceden konuşmak. Bak sen şu işleri yapacaksın, ben sana şu kadar para vermek istiyorum, verebilirim. Razı mısın? Razıyım. Buyur başla. Önceden parayı tayin edecek, akşamleyin de giter ter kurumadan al kardeşim konuştuğumuz ücreti diyecek. Böyle ücreti çalışan işçi akşam hemen aldığı gibi Ramazan'da biter bitmez son gecede Cenab-ı Hak onları bağışlar buyuruyor. Şeye benzetiyor ona işte işçinin alnının teri kurumadan ücretinin verilmesine teşbih ediyor. Ne kadar mübarek bir ay olduğunu gösteren hadisi şerifler. Şimdi bir de işin öbür tarafını düşünelim. Yani öbür tarafı tabi bu ibadet edenler bu sevapları alıyorlar da peki ibadet etmezse ne olacak? Bir nebze de onu gösteren bir hadisi şerifi seçtim size. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhı. Ebu Hüreyre radıyallahu anhı. rivayet olunmuş. Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Darimi, Buhari ve Müşkat ve bazı kitaplarda var bu hadis-i şerif. Yani hep mümkün olduğu kadar hiç itiraz vaki olamayacak sağlam. Efendim rivayetleri size söylemek istiyorum ki yanlışlık olmasın diye. Şimdi bu sonuncu hadis-i şerif bu akşamki sohbetimiz sonuncu hadis-i şerifinde tabi bunu da okumam lazım. Peygamber efendimiz buyuruyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki diyor Ebu Hüreyra radıyallahu a men ihtara yem men Ramazan min gayri ruhsatin ve la lem yuftihi savu dehril kullihi ve insanehu Taza karar makal evle makat Şimdi bir insan en aftara yevmen min Ramazan. Ramazanın bir gününde oruç tutamasa yemek yese. Buradaki aftara sözü bazen akşamleyin orucu bozmak için iftar sofrasında iftar etmek manasına gelir. Bazen de orucu tutmamak manasına gelir. Burada kesin olarak ben aftara yevmen diyor. Yani bir gün iftar ederse ne demek? Bir gün Ramazan orucunu tutmazsa demek. Yevmen diyor çünkü. Bir gün Ramazan orucunu bir kimse tutmazsa ...Ramazan'dan bir orucu tutmazsa... ...min gayri ruhsatı ...bir ruhsat olmaksızın... ...veya maratın ...veya hastalık falan olmadan... ...bir gün tutmazsa... ...ruhsat nedir? Mesela... ...bir insan seyahate çıkmışsa... ...seyahatte orucu tutmamasına... ...ruhsat var, müsaade var... ...çünkü seyahat meşakkatlidir... ...sıkıntılıdır, değişlik lazım... ...efendim, oruç tuttuğu zaman... ...bayılacak, efendim, serilecek gidemeyecek, yolculuk ciddi bir iş. Şimdi oldukça kolaylaştı ama ne kadar kolaylaştı gene de çeşit çeşit zorlukları oluyor. Efendim zor. Yolculuk zor. Şimdi bu zorluğa karşı seferde olan, seferi olan, yolcu olan Ramazan'ın içinde bile olsa tutmamaya ruhsat sahibi oluyor. Allah ona ruhsat vermiş ama tutarsa tabii daha iyi olur da tutamayacak veya iftara kalkamadı veya bağış zorluklar var ruhsat var tamam ya da hasta yatakta tutamadı tutamaz tamam böyle bir ruhsat olmadan bir hastalık bahis konusu olmadan bir gün oruç tutmadı beyefendi işte bugün tutamayacağım ramazan, ama tutamayacağım tamam sonra tutarım bilmem ne tutamadı çünkü ramazan orucu vaktinde tutulmazsa biliyorsunuz kaza edilecek yani borç kalıyor ramazan orucu tutulmadığı zaman günü geçti bitmez. Tutulmadığı zaman da ileride gününe gün tutulması lazım gelir. Kılınmayan namazlar da öyledir. Bir namaz kılınmadığı zaman silinmez. İlla onu bir zaman gelecek ödeyecek hayatında. Hayatında ödemezse ahirette çok büyük cezalarla gene ödeyecek. Yani ödememek diye bir şey yok. Ama çok şiddetli cezalarla çok korkunç sahnelerde çok feci şekilde olacak. Onun için en iyisi, en akıllıcası ibadetleri vaktinde yapmak, kazaya bırakmamak, sonradan ödenme durumuna bırakmamak. Şimdi sonra salmu dehir tutsa, salmu dehir ne demek? Salmu dehir demek efendim bir insanın bütün senenin günlerini hiç hiç aksatmadan tutması demek. Yani eğer bir insan şey yaparsa, bütün sene hep oruç tutarsa, efendim ona salmu dehir denir. Tabii bu mekruhtur. Uygun görülmemiş. Çünkü artık o zaman orucun şeyi kalmaz. Alışır da vücut. Bir gün tutup bir gün tutmamak. Davud Aleyhisselam öyle yaparmış. Ona sav mu Davud'i deniliyor. Yani Ramazan'ın dışında da insanlar tabii çeşitli oruçlar tutma imkanları var bizler içinde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği. Efendim Davud Aleyhisselam bir gün tutar bir gün iftihar edermiş. Yani bir gün tutarmış bir gün tutmazmış. Bütün sene Demek ki 300 küsür gün yarısı 150 160 170 gün oruç tutuyor mesela. Şimdi öyle değil de bütün sene oruç tutmuş olsa bile bir insan ne olur ve insamehu savut derhi rüküllihi bütün senesini oruç tutsa bile onu karşılayamaz. Yani kaçan kaçtı mı onu telafi etmenin imkanı yok yanlış hatırlamıyorsam Evliyaullah ve fakih alimlerden bir tanesi bir vakit namazına yetişemiyor da evde kılınan namaz ile camide kılınan namaz arasında 27 derece fark var. 27 kat daha fazla camide namaz kılmak eğer cuma namazı kılınan bir büyük camide gider kılarsa o zaman 50 kat sevap. Bunları mühtelif vesilelerle sizlere sohbetlerimde hep anlatmıştım. Şimdi Kılamamış, cemaati yetişememiş. Evinde ne yapmış? 27 defa o namazı kılmış. Yani hiç olmazsa kaçırdım o cemaati. Mesela diyelim ki öğle namazdan gitti. Namazı kılmışlar, kaçırdı. Eyvah! 27 defa öğle namazı kılmış. Evet, camide namaz kılmak 27 kat evde kılmaktan daha sevaplı ama sonra rüyada rüyada bakmış ki kendisi atlı bir takım atlılar var. Yarışıyor ama ne kadar yarışmışsa geçememiş. Demişler ki bu öndekiler işte cemaatle namaz kılanlar sen de yetişmeye çalışıyorsun ama yani evde 27 atlısıdın bak onlara yetişemiyorsun. Yani yine de yetişilmiyor. Onun için efendim ibadetleri vaktinde yapmak lazım. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim Allah cümlemize sıra afiyet versin. Mesela ben de de benim tanıdığım bazı kardeşlerimde de bazı rahatsızlıklar var. Şimdi bazıları bu rahatsızlıkları şöyle küçük bir işaret gördüler mi, birilerinden duydular mı, bahane edip orucu tutmamak tarafına kayıyorlar. Halbuki ne yapmak lazım? Böyle sevaplı şeyleri aşk ile şevk ile yapmaya çalışmak lazım. Bahane arayıp kaçmaya çalışıyor. Bir kere bu zihniyet yanlış. Yani ibadetleri sevmek lazım. Mükafatlarını niçin söylüyoruz? Bu kadar güzel şeyler, ibadetler sevilsin diye, seve seve yapasın diye. Aşk ile şevk ile mükafatı var. İstemeye istemeye yapıldı mı olmaz. E, Münafıklar için buyuruyor ki Cenab-ı Hak, اِذَا ile اِلَسْفَرَاتِ قَامُوا küşala. Namaza kalktıkları zaman, ezanal, camiye geldikleri zaman yerlerinden kalktıkları zaman tembellene tembellene kalkarlar. Tembel tembel. Neden? Münafık. Yani dinin tadına varamamış, imanı çürük, nefsi kuvvetli, zihniyeti bozuk, kalbi kasvetli, paslı. Onun için anlayamıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği diyor. Gözümün nuru, kuvveti, ay nefisselah, gözümün şenliği namazda buyuruyor. Namazı seyremiyor bir insan. Namazı zor kılıyor. Demek ki hastalık var. Hastalık var ki severmiyor. Hani bazen insan hasta oluyor da en güzel tatlıyı çıkartıyorsunuz, ikram ediyorsun. Hiç tadını alamadım herhalde ağzım acı hasta olduğumdan falan. Evet. Hasta olduğum insan güzel ibadetlerin tadını, sevgini alamıyor. Kaçmaya çalışıyor. Öyle olmamalı. Bir kere ibadetleri sevmeye çalışmalı. Sevmeyen kim? İnsanın içinde ikinci bir, bir ben vardır. Ben de benden içeri dediği gibi Yunus'un efendim insan dişinden nefsi var. Nefsi sevmez. Şeytan nefsi kışkırtır. der, yapma der. Şimdi bu oruç Allah'ın çok sevdiği bir ibadet olduğundan, sevabını da Cenab-ı Hak vereceğinden, kat kat vereceğinden, inna ma yu'fesabiruna ecrahum bi gayri hisab sabredenlere mükafatları hesapsız miktarda çok verileceğinden şeytan tabii Adem oğlunun yani biz insanların Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmesini istemiyor. Faaliyeti o. Yani işi o. Şimdi iyi bir şeyi iyi yaptırmamak ana hedeflerinden birisi. Şeytan insana iyi bir şeyi yaptırmak istemez. Yaptırmamaya çalışır. İlle yapacaksa bozuk yapma, yaptırmaya çalışır. Tehir ettirmeye çalışır. Sevabını kaçıştırma çalışır o ibadetin afetlerini neyse efendim, Riya gösteriş, kibir, ucub, efendim vesaire onların birisine bulaştırmaya çalışır. Şimdi oruc, orucu da tutturmama çalışabiliriz. ama şeytanın oyununa gelmeyin. E, oruç tutunca insan sıhhat kazanır. Çok ağır şeker hastası taleben var, hoca kardeş ağır şeker hastası iğneyle duruyor. Efendim, ona göre ayarını yapıyor, iğnesini yapıyor, yine orucunu tutuyor. Kaç senedir tutuyor. Gözümün önünde tutuyor. Olu, olur. Yani doktorlar bir efendim tutmayabilirsin hastasın dediği zaman hemen o bahaneyi efendim değerlendirip ibadetten kaçmamak lazım. Bir de doktorundan doktoruna fark var. bazı doktor imanı olmadığı için önemsemediği için günah olan şeyi bile tavsiye edebiliyor. Bir de diyor ki sen onu yap. Günahı varsa benim. Bu Söz yeni bir söz değil. Siz günahı işleyin, hataları biz yüklenelim demişler. Kur'an-ı Kerim'de eski kafirlerinde böyle dedikleri, da böyle dedikleri yazılı. Ne olacak? Ötekisinin günahını yüklenir mi? Hayır, onun günahı ona gene kalır, cezası ona kalır. Ama bu onun günahını yüklenmek teklifinde bulunduğu için onun günahı kadar günah buna ayrıca yüklenir. Bu söz çok tehlikeli bir söz, böyle bir söz. Çünkü başkasının işlediği günahın da hem onun üstünden alınması yük gibi mümkün değildir. O onda gene kalır. Hem de bir misli de böyle bir sürü sarf edene verilir. Şimdi bazıları diyorlar ki içki iç canlanırsın. Kanyak iç efendim bilmem değişlik gelir. Efendim flört et işte ruh, ruhsal sıkıntıların geçer. Efendim oruç tutma aman şöyle olursun. Efendim aman paranı verme fakir düşersin. İslam öyle demiyor. Yani İslam sadaka ver, zekat ver, hayır ver, Allah kat kat fazlasını verir diyor. Peygamber Efendimiz vallahi zekattan, sadakayı vermekten insanın malı azalmaz diyor. İşte o peygamberane sözü. Yani ilahi hikmetleri bilen, felayetli kimse öyle söylüyor. Dünya gözüyle baktığın zaman öyle değil ama e, o doğru. Efendim bilmem oruç tutma olursun. Hayır oruç tut sıhhat bulursun birçok hastalıkların şifası oruçtadır. Efendim zekatını ver, malın artar, korunur, evin zelzelede yıkılmaz, çocuk çocuğun hayırlı olur, gam, keder, üzüntü gelmez, az sadaka, çok belayı def eder. Bunları büyüklerimiz söylemişler. Yani bir ilahi mümin mantığı var, bir de minkirin, inançsızın, efendim, azılı, dinsizin dünyaya tapan, sadece dünyayı düşünen insanların mantığı var. Maddeci mantık, materyalist, efendim, ateist mantık. Şimdi tabi bu ikisi birbirine zıt. İşte imdiham burada. Birisinde görünmüyor tabi yani. Allah şunları şunları verecek. Gören görüyor da, maneviyat gözüyle basireti açık olan. Deneyen de o güzel sonuçları elde ediyor da ilk başta acaba diyenler de cayabiliyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim bir gün bile kaçırmama gayret edin Ramazan'dan. Çünkü bir günün bile telafisi artık bütün sene oruç tutsanız mümkün olmayacak. Oruçları güzelce tutalım ama kitapları okuyalım. Bakın üç tane hadis okudum. Ne kadar kıymetli bilgiler var. Daha başka hadis-i şeriflerde efendim elinizdeki kütüphanelindeki hadis kitaplarının Ramazan bölümlerini, oruç bölümlerini okuyun. Tefsir kitaplarının o bölümlerini okuyun. Fıkıh kitaplarının o bölümlerini okuyun. Bak ne kadar daha incelikler var. Bilmediğiniz, unuttuğunuz, öğrendiğiniz zaman sevineceğiniz. Öğrenin ve ibadetleri güzel yapmaya çalışın. Şu Ramazan sebebi fevzi felahınız olsun. Necatınız olsun. Necatınıza sebep olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine erenlerden olun. süedadan olun. İki canı da Cenab-ı Hak aziz ve bahtiyar eylesin. Yüzünüzü güldürsün, sevindirsin cümlenizi. Biz de duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.